Bismillahirrahmanirrahim. l-Rahman l-Rahim. ve nasta'ainhu ve nasta'ifiru ve nagoz bilahi min shurur anfusina ve min syyaat a'imalina. Man yehdhi Allahu falamudillala ve man yudlil falahadiila. Ve aşhed a Allah ilahe illa ve abduhu ve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 sohbetimiz dünkü sohbetin devamıdır. Yani bitmeyen kısmına aittir. Bu bab başlık da İslam'da en efdal amel namazdan sonra ana ve babaya iyiliktir. İbn Mesud radiyallahu anh'unun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bir hadise göre Abdullah İbni Mes'ud diyor ki Seeltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Kultu ya Resulallah eyyul ameli efdalu Dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü en efdal amel nedir? Allah Resulü de cevaben Es salatu ala mikatihâ vaktinde kılınan vakti korunan muhafaza edilen namazdır diyor. Kul tımmâ eyyun? Sonra hangisidir dedim. Kal thumma birrul vâlideyni. Sonra ana ve babaya iyiliktir. Ona iyi davranmandır. Kul <gülüyor> tımmâ sonra hangisidir dedim eyyun? Kal el cihadu ''Allah yolunda cihattır.'' dedi. ''Fesekattu an rasulül sallallahu aleyhi ve sellem.'' Sonra sustum, sormadım. ''Ve levh istezettuhu lezâdeni.'' Eğer ben soruya devam etseydim mutlak o da cevaba devam edecekti diyor. Yani ben sustum burada bıraktım o da artık soru yoktu ki cevap verirsin. Burada amellerin en efdalı öncelikli namaz, akabinde anaya babaya iyilik ve sonra da Allah yolunda cihat zikredilir. Akşamki sohbetten Allah kendine şükredilmesinden sonra anaya babaya şükredilmesini, nankörlük edilmemesini, kendisine ibadetten sonra ana ve babaya iyi davranılmasını emrediyor. Bu gibi hadislerle karşılaşıldığında hadisler ekseriyetle Kur'an'daki nasların açılımı, izahı yani beyanıdır. Ha, demek ki arada bir de namaz var. Yani Allah'a kulluktan sonra Ana baba zikrediliyor ayette ama demek bir de namaz varmış. Hadis buna ziyadelikle mi açıklamada bulunuyor? Yoksa hadisteki gelen bu açıklama namaz Allah'a kulluğun içerisinde. Burada Allah'a kulluğun beyanı vardır açıklanması. Oraya getirilen bir ziyadelik yoktur. Yani her zaman ana ve babaya iyilik Allah'a kulluğun hemen akabinde yani Allah'ın kulları üzerindeki hakkından sonra bizim üzerimizdeki hakkı olan ana ve babadır öncelikle. Namazın burada zikredilmesi Allah'a kulluğun bir cüz'ü olduğu içindir. Orada Allah'a kulluk tafsil ediliyor. Yani izah ediliyor. Ama farkındaysanız amel adıyla tesmih edilmesine isimlendirilmesine rağmen namaz amel anaya babaya iyilikte amel cihat da anayaba, e, amel olarak zikrediliyor. Birisi şöyle diyebilir cihat da amelden Allah'a kulluktan değil mi? Bazı ameller bazılarına nispeten Allah'a kullukta değil tertip yönüyle değişebilir. Birisi önce birisi daha sonra olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve i̇bn Mesuttan Mesud'dan gelen bir rivayette i̇bn Mesut Mesud diyor ki kelime-i şehadetin teleffuzundan sonra, ikrarından sonra Allah Resulü'nün bize ilk öğrettiği namazdır diyor. Namazı öğretirdi. Çünkü La İlahe illallah'ın doğrudan doğruya gereklerinden olduğu içindir. Bunu biraz daha anlayabilmek için namazı terk etmenin hükmünü bilirseniz. Çünkü namazı terk küfür ve şirkle ile itham ediliyor. Bu Allah'a kulluğun kendisindendir. Cihat da bir ameldir, anaya ve babaya iyilik de ameldir ama cihat burada anaya babaya iyilikten sonraya bırakılmıştır. Bu bazen şöyle bir izah da getirilir, bu gibi sorular, sualler Allah Resulüne o anki vuku bulan bazı sorunlara dönük. Yani bir insanda bazı ameller zirvede, onda hiçbir ihmalkarlık görülmüyor. İhtimam var. Bazı ameller zayıf kaldıysa, o amelleri bu denli soruların yanında en eftal budur deyip onu zikredebiliyor. O amelin de gündeme gelmesi için. Böyle bir izah da getiriliyor. Ama buna katiyetle bu anlamı yüklememiz mümkün olmuyor. Neden? Allah Resulü'nün daha farklı sözleri bu meseleye şey, şüphe, tereddüt acaba böyle mi denilme fırsatı bırakmamıştır. Başka bir başlıkta şöyle bir başlık attık. Ana ve babaya itaat hicret ve cihattan öncedir. Geçmişte bu mevzuda pek sorun yaşanmıyordu. Farklı yönleriyle sorunlar oluşturabiliyordu ama bu ortamda memleketimizde hasreten benim gittiğim seneler İslam'a meyli olan bütün gençlerin ilk yaşadığı sorun ana ve babası Sanki İslam'ı yaşamak isteyen her genç ilk yaptığı şey anayı babayı kendisine düşman etmek olmuş. Hem de hocaların denksiz söylemleri, yersiz söylemleri söz doğru tabir yönüyle söz doğru ama o sözü anlama, tatbike intikal ettirme, uygulamada İnsanlardaki alıcılık, algılama gücü, anlama, bazı nasları birbirinden ayırt ederek yer yerine oturtma olmadığı için hemen Allah'a inandıktan sonra ona kul olmaya çalışırken size karşı çıkan ananız babanız da olsa takmayın diyor. Bu sözü çok genel anlamda kullanıyorlar. Tabii ki anaya, babaya itaat mukayyet bir itaattır, mutlak değil. Çünkü mutlak itaat bizim anladığı, inancımızda sadece Allah'a ve Resulüne'dir. Onun dışında kim mevzu bahisse itaatte, onlara itaat mukayyettir. Yani Allah'a ve Resulüne isyan olunmadığı müddetçe onlara itaat mevzu bazen şu anki fitne biraz daha zirveye çıkmıştır. Yani benim Türkiye'ye gittiğim senelerde anaya babaya karşı çıkma bir sorundu. Ama bu denli ciddi sorunların şu zamanımızdaki oluşan ciddi sorunların altyapısını teşkil etti. Pek düşünülemiyor idi. Halbuki genel anlamda Allah'a ve Resulüne ters düşülen hangi mesele olursa olsun keyfiyeti önemli olmamasına rağmen her isyan kendisinden sonraki daha büyük bir isyanı getirir. Nasıl ki her itaat kendisinden sonraki bir itaati itaatte inkiyadı oluşturuyorsa ona hemen teslim olma duygusunu geliştiriyorsa insanda bunun da böyle olduğunu düşünebilirdik ama düşünmedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn el As'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Amr ibn el As diyor ki: Akbala raculun ila Nebiillah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe kâl: Ubayı'uk alel hicreti vel cihat. Ebterey el-ecre minallâhi Birisi Allah Resulü'ne gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü ben sana Allah'tan ecir bekleme, bekleyerek sana hicret ve cihat üzere biat ediyorum diyor. Allah Resulü diyor ki fehel min valideki ahadun hayyun Ana ve babandan birisi hayatta mı diyor? Allah Resulü. "Naam, belkilehuma." Belki ikisi de hayatta, teki değil. Yani. "Feteb dahil ecra min Allah." Yani sen Allah'tan ecir mi bekliyorsun şimdi? "Qal: Naam, evet. Bunu Allah'tan." Ecir, ecir bekleyerek yapıyorum, ondan bir karşılık umarak bunu yapıyorum. Yani sana geldim, hicret ve cihat üzere biat ediyorum. Allah Resulü de dedi ki: "Qal fırja ila walideka, fa ahsin O zaman anana babana geri dön ve onlara güzel muamelede bulun, yakınlığını iyi göster diyor. Burada muasır zamanımıza ait birçok sorunun cevabını bulursunuz. Hasreten zamanımızda tekvirci zihniyette çokça görünen, anaya babaya isyanı kolaylaştıran, onları şirkle itham ederek artık onlar hiç dinlenilmez, hiç sayılmaz, hukukuna riayet edilmesi gerekmez kanaatini oluşturarak ana baba olması gerektiği yerden alınıyor. Ayaklar altına seriliyor. Hem de burada cihadın fazileti anlatılarak bunu yapıyorlar. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber cihad onun emriyle iştirak ettiğin bir cihat herhalde zamanımızda yüzde yüz hak olan cihattan ben çok eftal olduğunu düşünüyorum. Onunla beraber cihat etme. Ona biat ederek, söz vererek cihat etme. Onun rızasını alarak hareket etme bence birçok cihattan çok çok eftaldır. Buna rağmen Allah Resulü o gündeme getirmeden belki o ortamda bu denli bir yanlışlığın vukuunu tahmin ettiği için cihat hakkındaki gelen naslar, rivayetler faziletine dair sözler o kadar çok ki insanlar ana babaya itaatle Allah'ın hukukundan sonra korunması gereken ana baba hukukunu bu denli rivayetleri duyduktan sonra, nasları duyduktan sonra yerlerini değiştirebilir. Ben mesela şu an burada sohbetin başlığı olarak Allah yolunda cihadı ele alsaydım, 45 dakika sadece bunun üzerinde dursaydım, Nakledilen nastarı, sahabenin bu nastara inkiyadını, hemen uymasını, her şeyini feda ederek Allah yolunda cihada gidişleri hakkında bazı nakilleri de aktarsaydım, dinleyenlerin bu mevzudaki isteğini, arzusunu, hırsını zirveye çekebilirdim. Ama sohbetlerimizin dengesizliği, yani her meseleyi olduğu yere koymayı beceremediğimiz için öyle olurdu ki hele bir de size mani olacak ananız, babanız, karınız çoluk çocuğunuz da olsa yani mallarınız oturmaktan hoşlandığınız meskenleriniz, kesatlaşmasından korktuğunuz ticaretiniz veyahut yakınlarınız yani sülaleniz akrabanız size Allah'tan ve Resulünden onların yolunda Allah yolunda cihat etmekten daha mı sevgili gibi nasları da eklediğinizde bu bitmiştir. Ve oraya yoğunlaşıyor insanlar. Bu gibi meselelerde sadece mevzunun üzerine yoğunlaşıldığında hatip toplumu eğiten insan bunun ne gibi yanlışlar oluşturabileceğini yanlış olduğundan değil bizim bilgimizde bazı karelerin boş olmasından dolayı tahmin etmeli, hissedebilmeli, düşünebilmeli. Ha dikkat edin ha. Her şeye rağmen bu bundan önce değildir. Allah Resulü de hicret ve e, hicret ve cihat üzere biat edene soruyor hemen. Anan baban onlardan birisi hayatta mı? Hayır bilakis ikisi hayatta. Yani sen şimdi hicret ve cihat üzere biat ederken Allah'tan icir bekleyerek bunu yapıyorsun? Evet. O zaman hemen ananın babanın yanına dön diyor. Çünkü onlarla uğraşma bundan daha eftal. Onlarla uğraşma bundan daha eftaldır. Şimdi sadece ana baba üzerinde onların hukukunu anlatan bir derse yoğunlaşsam cihat hakkındaki en azından bizim bu mevzuda kendileri gibi düşünmediğimiz insanlar haşa bizim cihada karşı olduğumuzu düşünerek bak bunlar cihadı istemedikleri için cihadı şiddet gördükleri için buna karşılar onun için bu gibi mevzuları öne alıp bunu unutturmaya çalışıyorlar derler. Halbuki İslam hukukunda hiçbir şey kendi dairesinin dışında başka bir şeyi saf dışı etmek için, onu değersiz kılmak için değildir. Ona ne kadar değer verilmişse, Allah ona ne kadar değer vermişse biz o kadarını veririz. Ona lüzumundan fazlası değildir. Bazen bunu Kur'an'da bazı ayetleri çakıştırarak birisi tutuyor İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliliğini, şirk ve şirk ehline karşı tavrını ele alıyor. Eğer o insanda biraz altyapı olarak haşinlik varsa, merhamet, şefkatten uzak bir yapıya sahipse bu mevzuda en uç noktada duruyor. Yani kötüye, haşinle, meyyal bir yanı da varsa bu onun için biçilmiş kaftan oluyor. Birisi de tutuyor Musa Aleyhisselam'ın ve Harun'un Firavun'a yollanılırken zikredilen kıssayı okuyor. Orada da, eğer onu okuyanın tabiatında, fıtratında yumuşaklık, tevazu varsa bu da onun daha çok hoşuna gidiyor. Bu sefer Kur'an'dan olan iki ayet birbiriyle çakıştırılıyor. Halbuki Kur'an'daki bu iki naz birbiriyle çakışmıyor. Tabiatlarına münasip gördükleri şeyi alıyor, insanların uygulaması burada çakışıyor. Ama herkes o meselenin doğruluğunu ispat ederken bu ayeti gündeme getiriyor. Bu sefer aşırı haşin, gidenle, haşin olanlar Musa'nın bu kıssasını katiyetle sohbet mevzu yapmaz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını ele alanlar, İbrahim'in kıssasını anlatmazlar. Bu şuna benzer, dersleri haricilerde görünen sohbetlerini sadece Allah'tan korkuya yoğunlaştırırlar. Ümit unutulur ve haricilik doğuyor. Bir tayfede ümidi, recait çokça gündeme getiriyor. Bu da tamamen ümit üzere imanını inşa ediyor. Buradan da irca doğuyor. Eğer sohbetler dengesiz yapılırsa, sadece korku gündeme getirilirse, merhamet şefkat uzaklaşıyor. Sadece reca ümit gündeme gelirse, bu sefer korkudan uzaklaşıyor insanlar. Naslar doğru, yanlışlık uygulamada. Ama temel kaydı olarak katiyetle naslar birbiriyle çakışmaz. Çakışan bizim anlayışımız ve bizim uygulamamız. Bazen öyle gündeme geliyor ki, Allah gafur ve rahim. Allah her şeyi bağışlar ve merhametlidir. Bu iki söz hak, ama insanlar bunu insanları günah yapmada cesaretlendirmek için kullanıyorlar. İşlenecek günahlar için Allah gafur ve rahim bunu kullanıyor. Allah affeder bağışlar. Doğru Allah merhametlidir. Allah bağış, bağışlayıcıdır. Bu günah yapma cesaretlendirmede kullanılmamalıdır. Ama yapılan günahlar için evet. Neden? Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemesi için. Allah'ın merhametli oluşu, bağışlayıcı oluşu işlenilen günahlar için. Yaptığın günah ne olursa olsun eğer sen tövbe ederek ona döner, döner yönelirsen bir daha yapmamak için azmeder. İsen mutlak o gün onu affeder, bağışlar. Ölmeden evvel, yani tövbe hali bitmeden önce işlediğin günah ne olursa olsun o tövbe eder ve bağışlar. Allah'ın merhametli oluşunu, bağışlayıcı oluşunu orada. Yapacağın günahlara değil, yapacağın günahlar için Allah'ın azap olduğunu onun ateşi olduğunu düşüneceksin. Eğer bunlar yer değiştirilir, neyin nerede gündeme gelmesi gerektiğini tespit edemezsen, eğitenleri kastediyorum burada, Allah'ın naslarını, kelamını, sözlerini, Resul'ün sözlerini insanlar kendi maksatları için kullanırlar kendi maksatları, düşüncelerinin ham maddesi olur Kur'an. Kur'an'a uyma değil, kendi sözlerini Kur'an ve Nas'la güçlendirme şeklinde olur. Onun için ana ve baba hukuku denildiğinde burada katiyetle yine mutlak bir şekilde anaya babaya itaat değil. Ama bu mutlaklığı da yırtarak, kırarak, ana ve babanın herhangi bir meselede sana ters düşmesi, o ortama göre zikredileceği gibi yine Amr bin i As'dan gelen bir rivayette diyor ki Câ'e raculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem يَسْتَأَذِنُهُ fil الْجِحَادِ Allah resuluna gelerek birisi cihad için ondan izin istedi. Yani ben de gitmek istiyorum. İzin verin. Allah Resulü de diyor ki فَقَالَ اَحَيُّنْ وَالِدَاكْ Anan baban hayatta mı? قَالَ <gülüyor> nâm, Evet. قَالَ فَفِيهِمَا جَاهِدْ Git sen onlara hizmette, hizmetle cihad et. Sen git, onlara hizmetle cihat et. Allah Resulü'nün zamanındaki bütün cihatları düşünün. Bizim örnek olarak aldığımız cihatlardır. Fazileti cidden Kur'an'da ve sünnette zikredilen vakalardır, gazbelerdir. Buna rağmen ana ve babaya onlara hizmette cihat, o kıtal dediğimiz cüzden en eftar olanıdır. Belki şimdiye kadar sohbetlerimizde bu ortamdaki müşkülatlara binaen bizim cihadın genel anlamı ile cihattan bir cüz olan kıtala dönük ayırımı hasreten birbirinden ayırt etmeye çalıştığımızı görürsünüz. Kıtal ile cihat bir araya geldiğinde Kıtal cihattan bir cüzdür. Cihat daha an bir tesmiyedir, İsimlendirmedir. Ve cihat kelimesi de eşit kıtal anlamında her zaman kullanılmaz. Yaptığında işte bunu bundan ayırt edemezsin. Yani Allah Resulü'nü izin verseydi o müminin gideceği cihat neydi? Kıtal anlamındaki cihat. Ekseriyetle. Ama anan baban birisi hayatta mı deyince evet. Hayatta. İkisi de hayatta. O zaman sen git onlara hizmetle cihat et. Neden? Çünkü cihat daha genel anlamda. Burada hasreten anaya ve babaya hizmetten daha öndedir. Anaya da babaya hizmetten daha öndedir. Senin ana ve babana öf dememen emredildiği gerektiği gibi sen de fiillerinle ona katiyetle öf dedirtmemelisin. Anladınız değil mi ikisi arasındaki farkı? Senin anana babana hizmet ederken öf dahi dememen gerekir. Yani ona hizmetten üşenmemen. Çünkü o hizmetin adı neydi az önce rivayette? cehad Sen onu kırarak onu üzerek hiç ona danışmadan bu ortamdaki fitnede olduğu gibi başka şeyi murad edersen sen eftal olanı terk etmişsindir. Olması gerekeni bırakmışın terk etmişsindir. Burada da diyor ki yine Amr ibn el As'tan Câ'a râculun ilâ Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem fekâl Cî'tu ubâyu'uke alel hicreti ve terektu ebeviyyeye bi kıyâm Ve ey Allah'ın Resûlü ben sana hicret üzere biat etmeye geldim. Ve anam, anamı babamı da ağlar bıraktım diyor. Fekâl irca'a ileyhima fâdıhke hüma kemâ Sen geri dön anana babana. Nasıl onları ağlattıysan öylece de güldür diyor. Sen nasıl onları ağlattıysan ve öylece de güldür diyor. Burada onları ağlar bırakma. Dünkü sohbette de dediğimiz gibi Geçmişi biraz düşünerek hareket edeceksin. Küçüklüğünü düşün. Belki hatırlayamayacaksın. Sadece anası babası tarafından terk edilmiş. ot, anası babası ölmüş. Böylelikle terk edilmiş, bırakılmış, yalnız kalmış. Küçücük bir çocuğu gördünüz mü? Ve kendinizi bunun içinde düşünün. Ve ananızı babanızı terk ederek... Gideceğiniz şey cihat da olsa onları nasıl ağlattığınızı düşünün. Ve buna binaen git onları güldür. Nasıl ağlattıysan. İleride biraz daha açılımı gelir. Zira ananın babanın rızası Allah'ın razı olma sebebidir. Çünkü hadis-i şerifte yine Amr ibn-i'l-As'tan Allah, Allah Resulü diyor ki Rıda Rabbi min rıda'l valideyni ve sakatul Rabbi min sakatul validi Allah'ın, Rabb'ın rızası ananın, babanın rızasındandır. Allah'ın gadabı ananın, babanın gazabındandır, gadabındandır. Neden tercüme ederken bunu seçtik? Bazen şöyle düşünülüyor. Allah'a itaatle Allah'ın bizden razı olması Anayı babayı da razı eder. Allah'ın razı olması önemlidir. Ana baba değil. Diyerek tevhidi boyuttaki bir meseleyle ondan sonra gelen ananın, babanın hukukunun gözetilmesi karıştırıldığı içindir. Ki bizim de yaptığımız gibi öyle gençler vardı. Allah'ın dinini öğrenmek için anasının babasının anasına babasına haber etmeden onların rızasını iznini düşünmeden çekip gidenler oldu. Burada Allah'ın dinini öğreniyorum öne çıktı. Onların rızası düşünülmedi, izni düşünülmedi. Onların o anki mani olma gayretleri buna bunu önledi. Ayrılmak istemiyorlardı. Mechule bir gidiş olarak düşünüyorlardı onu. O anki kargaşadan şu an olduğu gibi kötü kimselerle beraber olup çok kötü işler yapabilecekleri düşünülüyordu. Birçoğumuz ben dahi bunu yaptım. Ben okuma giderken annemin babamın rızasını almadan gittim. Ama inanın bu cihattan daha eftal bir şey değildir. Eğer ananın babanın rızasını düşünerek hareket edin bu denli sorunu olan hiçbir arkadaş kalmamıştır ki kısa bir zaman içinde anası babası razı olup onun okumaya gitmesine müsaade etmiştir. Burada ananın babanın rızasının Allah'ın rızasına sebep olduğu. Çünkü Allah'ın bu mevzudaki rızası, rızası ananın babanın rızasındandır. Ana baba razı olursa Allah razı oluyor. Allah razı olduktan sonra anam ve babam da razı olur değildir. Çünkü burada karıştırılmaması gereken meseleler birbirinden tefrik edildikten sonra, ayırt edildikten sonra, Hangisi öncelikli, hangisi daha sonra bir yere sahiptir? Bunun, bilin, bunun bilinmesinden sonra hiçbir sorun ve müşkilat kalmıyor elhamdülillah. Cihad Allah yolunda cihat, ananın babanın iznine yani müsaadesine tabidir. Katiyetle Allah emretti diyerek doğru cihat Allah'ın bir emridir. Ama ananın babanın izniyle gündeme gelebilen bir şeydir. Ebu Said el-Hudrî'den gelen bir rivayette cihat vecib, ikisi aynı babta e, ele alınıyor. Enne raculan hacere ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem min el-Yemen. Yemen'den birisi Allah Resuluna hicret etti. Fakala, helk ahdun bil Yemen? Yemen'de kimsen var mı? Gal, abu Wa'iy. Gal, azin alık? Anam babam var. Peki sana izin verdiler mi buraya gelmene Gal, la. Hayır, vermediler. Allah resulük irşâg ilayhima. Fa azin huma. Fa iste azin huma. فَاِنْ اَذِنَا لَكْ ''Git onlardan izin iste.'' Eğer sana izin verirlerse o zaman fecah gel cihad ve وَاِلَّا فَبِرَّهُمَا Değilse onlara iyilik de bulun. Eğer sana izin vermiyorlarsa geri dön, git onların yanına sadece onlara iyi muamele de bulun. Ve az önceki rivayette zikredildiği gibi Onlara hizmette cihad et. Gayretini, cuhtunu onlara hizmette sarf et diyor. Ve bu da gösteriyor ki Allah subhanahu ve teala ve Resulü cihadı ananın, babanın hicreti, ananın, babanın rızasına bırakıyor. Onun izin vermesine bırakıyor. İzin verirlerse evet gel cihad et ama izin vermezlerse git onlara iyilikte bulun. Ana ve babanın duası müstecaptır. Yani kabul edilen dualardandır. Onları razı etmen, onları hoşnut etmen, onları memnun etmen, onların sana duasını kazandırır. Senden razı oldukları an ancak sana dua ederler. Eğer senden razı olmazlar, onları ağlatmış isen onların beddua etmeleri de gerekmiyor. Bazen insan bedduayı, ananın babanın çocuğuna bedduayı dil ile telaffuz edilen kendisi için bir kötülük isteğinde bulunmayı düşünüyor. Beddua bu şekildedir zannediyor. Ama hasreten ananın dilinden böyle bir şey kolay kolay çıkmaz. Onun ağlamasını hiçbir beddua ile bir arada düşünmüyoruz. Çünkü onun ağlaması, üzülmesi, sana beddua edememesi hiç onu önemli değil. Analık şefkatinin öne geçmesi önemli değil. Senin onu kırman dahi büyük bir cürümdür. Ha, onun senin lehindeki duasının önüne geçebilir. Çünkü onun senden razı olarak senin hakkında talep ettiği bir iyilik değildir bu. Analık şefkatinin öne geçip sana beddua etmesine mani olan bir haldir. Bazen bu gibi işler talep sözlü telefuzla ifade edilen işler değildir. Bazen insan sadece sözle Söylediği bir şeyin ancak insanı günah sahibi ettiğini, o sözü söylemeden yapılan işin söylenilen söz olabileceğini hiç düşünmüyor. Aynen bunu çok çok misal verdiğimiz gibi Allah'tan gayrı Rab edinme. Hiçbir zaman bu benim Allah'tan gayrı Rabbimdir denilmenin neticesi Allah'tan gayrı Rab edinme olayı değildir. Sen bunu lisanın telaffuz etmesen bile senin fiilin, yaptığın iş Allah'tan gayrı rab edinme işi olması yeterlidir. Aynen beni İsrail'in, Yahudilerin, Hristiyanların hahamlarının, ruhbanlarının Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılarak İnsanlara din diye sunduklarında onların onu kabul etmeleri Allah Resulü dediği gibi Ali ibn Hatim'e işte bu Allah'tan gayrı Rabb edilmektir diyor. Ey Allah'ın Resulü biz onlara rüku ve secde etmezdik ki diyor. İbadet etmezdik ki diyor Allah'tan gayrı Rabb edilmiş olalım. Biz yani o zihniyet de öyle zannediyor. Sadece Allah'tan gayrı birilerine rüku secde edilirse Allah'tan gayrı Rabb edildiği anlaşılıyor idi. Allah Resulü diyor ki onlar Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılarlarken aynen onlara tabi olmuyor muydunuz? Evet, işte bu Allah'tan gayrı Rabb edinmedir. Bence ananın babanın bedduası illa lisanen bizim aleyhimizden telaffuz ettiği şeyler değil. Onu da bazı hallerde, az önceki başlıkta dediğim gibi bizim onlara öf demememiz nasıl emredilmiş ise onlara da öf dedirtecek bir konumda bulunmamalıyız. Yani ağlatmamalıyız. Ebu Hureyre'den gelen hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki, فَلَاسُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَبَاتٌ لَا شَكْكَ ف۪يهِنَّ Üç dua vardır ki bunlar kabul edilen dualardır. Yani kabul edileceğinde bir şüphe tereddüt yoktur. دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ Mazlumun bedduası وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ Yolcunun duası وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ ala اُوَلَدِهِ Ananın babanın çocuğuna ettiği duadır diyor. E hiç Ananın babanın bedduasından bahsetmez. Sadece ananın babanın gazabından bahsederdi kızdırma. De kızdırma. Yani ananın babanın duasını almak için biz gayret sarf etmeliyiz. Evet. Bu da bu kadarlık yeter. Tevfik Allah'ım ve bihamlik